Şamvarlılar, gerçekten de yenilmişliği vakarla karşılayarak, İbni i Suud'u, gerçek Arap soyuna özgü bir sadakat ve yüce gönüllülükle desteklemekten geri durmadılar. 1929 yılının o kritik günlerinde, krallık, Eddaviş'in başlattığı büyük bedevi isyanıyla ta temellerinden sarsılırken, Necid'de yaşayan bütün şamvarlılar, kralın etrafında toplanarak isyancılara karşı, kesin bir zaferin kazanılmasında oldukça etkin bir rol oynadılar. Bu olaydan birkaç yıl öncesine kadar gidip de İbn-i Suud'un kuvvet kullanarak Hayli ele geçirdiği ve böylece güneyin kuzey üzerindeki egemenliğini yeniden kurduğu hatırlanırsa, Şammarlılarla Suud ailesi arasındaki bu barış kucaklaşmasının önemi daha iyi anlaşılır. Şammar kabileleriyle, İbni Suud'un da mensub olduğu Güney Necid halkı arasında, daha düne kadar aileler arasında iktidar mücadelelerini de aşan eski bir düşmanlık hüküm sürüyordu. Bu düşmanlığın, ki şimdi bile tamamen ortadan kalkmamıştır, Güney ile Kuzey arasında, hemen hemen bütün Arap tarihi boyunca sürüp gelen, geleneksel rekabetin bir uzantısı olduğu söylenebilir. Dünyanın başka yerlerinde de görüldüğü gibi, hayatın dahili ritminde görülen küçük farklılıklar, Çoğu zaman akraba kabileler arasında, ırksal farklılıkların, birbirine tamamen yabancı komşu toplumlar arasında yarattığı düşmanlıktan daha derin ve yatışmaz düşmanlıklara yol açmaktadırlar. Politik rekabetin ötesinde başka bir etken daha rol oynamaktadır, kuzey-güney arasındaki bir duygusal uyuşmazlık üzerinde. Bundan aşağı yukarı 200 yıl önce, selefi görüşlere bağlı bir müceddid olan Muhammed İbni Abdülvehhab, Güney Necid'de ortaya çıktı ve o zaman sadece ismen Müslüman olan kabileleri, yeni bir dinsel hareket etrafında topladı. Abdülvehhab, esinleyici mesajına aksiyon gücü kazandıran maddi ve siyasi desteği, Derye çevresindeki kabile reislerini bünyesinde toplayan ve o zamanlar pek öyle güçlü bir nüfuz çevresi durumunda olmayan İbni Suud ailesinden sağladı. Vehhabilik denen bu parlak ve uzlaşmaz hareket, birkaç on yıl içinde, yarım adanın büyük bir bölümünü nüfuz alanı içine soktu. Son 150 yıl boyunca yapılan tüm Vehhabi savaş ve fetihlerinde, Güney halkı, Selefi hareketin bayrağını her zaman biraz daha ileri taşımak çabası işinde bulunurken, Kuzeyli kabileler, hareketi ancak pasif bir biçimde destekler görünmüşlerdi. Sözgelimi gelimi, Şammar, Vehhabi görüşlerini teorik planda benimsemekle birlikte, Güney'in, ateşli ve uzlaşmaz dinsel ıslahatına karşı kayıtsız kalmıştır. Suriye ve Irak sınırına yakın bölgelerde yaşayan ve bu ülkelerle her zaman ticari ilişkiler içinde bulunan Şammar kabileleri, zamanla izole şartlarda yaşayan Güneylilerin yabancı oldukları nazik bir bakış açısı ve kolayca uzlaşma şeklindeki bir kaygısızlık edindiler. Güneyliler ise her konuda işi ifrata vardırmaya yatkındırlar. Sonra 150 yıldır kabilevi ilişkilerin, toplumsal eylemlerin eksenini cihat fikri, cihat düşü oluşturmaktadır. Bu mağrur radikal insanlar yalnız kendilerini İslam'ın gerçek temsilcisi olarak görmek ve öteki Müslüman topluluklara da mürtet gözüyle bakmak eğilimindedirler. Her şeye rağmen Vehhabiler yine de ayrı bir mezhep olarak ortaya çıkmamışlardır şüphesiz. Çünkü mezhep olgusu bağlılarını Aynı temel ilkelere bağlı büyük kitleden belirgin bir biçimde ayıran, bağımsız bir doktrinin varlığını gerekli kılar. Oysa vehhabilik için böyle bir doktrin ayrılığı söz konusu değildir. Tam tersine bu hareket, orijinal İslam öğretisi çevresinde, yüzyıllar boyunca gelişmiş, dal budak salmış, bid'at ve hurafelerin giderilerek ilk kaynaklara bağlı, Resûl'ün tebliğatına dayanan gerçek, ve yalın tevhid anlayışının yeniden ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Hareketin temelindeki bu tavizsiz yalınlık ve açıklık, İslam mesajını bulandıran bütün o hurafeler yığınının koparılıp ayıklanması noktasında, gerçekten de ciddi bir tecdit girişiminin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, çağdaş İslam dünyasında ortaya konan bütün tecdid, Rönesans hareketlerinin, Hindistan'da ehli hadis hareketi, Kuzey Afrika'da Senusi hareketi, Cemalettin Afgani'nin ortaya koyduğu aksiyon ve Mısır'da Muhammed Abduh'un çalışmaları, hepsinde 18. yüzyılda Muhammed İbni Abdülvehab'ın hareketi geçirdiği kaynaklara dönme cehdinin izini bulmak mümkündür. Ne var ki Abdülvehab hareketinin özellikle necdi kabileler arasında yansıyan biçimiyle, tecdid düşüncesinin daha geniş bir alana yayılma istidadı gösteren gerçek bir İslami uyanış olmasını önleyen, başlıca iki handikapla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri, hareketin düşünce planında kendini nasların lafsi içeriğiyle bütünüyle sınırlı tutması, öteki de, Arap mizacının uzlaşma nedir tanımayan, ateşli ve kendinden emin, çizgiden bir adım şaşmaya tahammülü olmayan duygusal yapısı. Bu son eğilim, Semitik kavimler kadar, onların tersine inanç konusunda tam bir kayıtsızlık gösteren hasım kavimlere de has bir özellik durumundadır. İki zıt kutup arasında gidip gelmek ve bir türlü orta yolu bulamamak Arapların trajik niteliğidir. Necid Arapları bir vakitler daha iki yüz yıl öncesine kadar, diğer bütün Müslüman gruplar içinde ruhen İslam'a en uzak olan topluluk durumundaydılar. Ama Abdülvehabın ortaya çıkmasından sonra, Kendilerini sadece imanın şampiyonları olarak görmekle kalmadılar, İslam'ın yegane bağlıları olduklarını da iddia etmeye vardırdılar işi. Vehabiliğin Müslüman toplumun kendi değerlerine dönüp yeniden doğrulmasını amaçlayan manevi yüklemi, 18. yüzyılda kurulan ve 19. yüzyılın başlarında Arabistan'ın büyük bir kısmını hükmü altına sokan Suudi krallığının siyasi amaçlarıyla bitiştiği andan itibaren gücünü kaybetti. Muhammed İbni Abdülvehab'ın izleyicileri, siyasi güce ulaşır ulaşmaz, hareketin özündeki sağaltıcı düşünce giderek mumyalaşmaya yüz tuttu. Çünkü ne doğru düşünce iktidarın aleti olabilir, ne de iktidar sonuna kadar doğru düşüncenin hizmetinde kalmaya razı olur. Vehhabi Necid'in tarihi, önce tutku ve samimiyetin kanatları üzerinde yükselen, sonra da kendini beğenmişliğin, bağnazlığın uçurumunda, İkiyüzlülüğün kaypak zemininde sürünen dinsel bir düşüncenin tarihidir. Çünkü tevazu ve samimiyetini yitirdiği an, erdem artık erdem olmaktan çıkmıştır. Tıpkı Harut ve Marut'un hikayesinde olduğu gibi. Büyük bir Arap emirinin dostu ve misafiri olmak demek, onun bütün memurları, bütün racacili, oturduğu şehrin tüccarları, Ve hatta yönetimi altındaki Bozkır'ın bütün bedevileri tarafından da dost ve misafir olarak görülmek ve öyle davranılmak demektir. Misafir bir isteğini belirtmeye görsün, onun bu isteği kaçta göz arasında hemen yerine getirilir. Ve misafir zamanla kendini sadece sarayın geniş salonlarında, koridorlarında değil, şehir çarşısında da sıcak, teklifsiz bir hava ile çevrilmiş bulur. Bu havayı ben daha önce başka yerlerde olduğu gibi iki gün kaldığım hailde de yoğun bir biçimde hissediyorum çevremde. Kahve istediğim zaman pirinç havanlar tatlı namelerle çınlıyor ve göz açıp kapayıncaya kadar sıcak ve taze kahve önüme konuyor. Sabahleyin emirin adamlarından birinin yanında Zeyde öyle laf olsun diye pazarda gördüğüm şahane bir deve eğerinden söz ediyorum ve bu eğer öğleden sonra benim için satın alınıyor ve önüme konuyor. ...ve hediyeler birbirini kovalıyor. Kaşmir yünden ...mango desenli uzun bir entari... ...dantel örgü bir küfiye... ...deve eğeri için... ...Bağdat yapısı bir sutulumu... ...gümüş kabzalı kıvrık bir necdi palası. Bana gelince... ...yanımda fazla ağırlık taşımadığım için... ...İbni Musa'da ancak büyük ölçekli... ...İngiliz yapımı bir Arabistan haritası verebiliyorum. Haritada... ...Arapça yer isimlerini özenerek işaret etmiştim. Bu... İbni Musad'ın çok hoşuna gidiyor. İbni Musad'ın cömertliği birçok bakımdan Kral İbni Suud'unkini andırıyor. Aralarındaki yakınlığı düşününce bu insana pek şaşırtıcı gelmiyor. İbni Musad'la kral sadece kuzen değiller. Ayrıca ilk saltanat yıllarının zorluklarını, çalkantılarını da birlikte göğüslemişler. Bu iki insan arasındaki kişisel bağlılık İbni Suud'un Cevhara İbni Musad'ın kız kardeşi evlenmesiyle iyice pekişmiş. Cevhara, kralın evlendiği kadınlar içinde en değer verdiği kadın olmuş. Pek çok insan kralın dostu olmuştur. Ama bunlardan pek azı onun en deruni ve belki de en dikkate değer yanını tanımak fırsatını bulabilmiştir. Kralın büyük sevgi yeteneğidir bu. Öylesine güçlü bir sevgi ki, eğer kendini bütün zenginliğiyle belli bir süreklilik içinde açığa vursaydı, şüphesiz kralı bugün bulunduğu yerden çok daha yücelere ulaştırabilirdi. Onun evlenip boşandığı kadınların sayısı üzerine öylesine çok dikkat çekilmiştir ki, birçok yabancı onu tensel hazlar peşinde, sefif bir insan olarak tanıya gelmiştir. Siyasal amaçlı evlilikler bir yana, İbni Suud'un hemen her yıl yaptığı yeni evliliğin, aslında yitik bir aşkın gölgesi peşinde, gizli, buruk, doymak bilmez yeni bir arayış olduğunu Pek az kimse bilir. Prens Muhammed ve Halid'in anası Cavhara, İbni Suud'un büyük aşkıydı. Ölümünden 14 şu kadar yıl sonra, bugün bile kral ondan soluğunu tutmadan, ah çekmeden söz edemez.